öğrenim kredisini almak caiz midir? Yani bir kardeşimiz evvela burslara başvuracak. Sonra vakıflara gidecek. Devlet bursuna gidecek. Bunları evvela kullanacak. Ee, eğer buralardan kapı açılmadıysa okumaya da imkanı yoksa okumaya da imkanı yoksa o zaman işte buna e, diyanet fetva veriyor. Bana sorarlarsa ben vermem de fetva veriyor. Bu da avamdır. Medhebul âmi, medheb muftihi. Hiçbir imkanı yoksa o fetvayı oradan mukallit olarak alıp uygulayabilir yapsın demiyorum da böyle bir fetva var alabilir ama ben ona yazın git çalış, parayı biriktir, hiç oralara başvurma derim.